Galibe bugün de bitmez. iki ders isteriz. Onun için sabır dersi sizden biraz sabır ister. Çünkü çok önemli mesele olduğu için, detaylı olduğu için bütün detayını öğrenelim ki sabredebilerin. Zaten her şey öyledir arkadaşlar. Bir şeyin tam fıkhını bilmesek o şeyi hakkıyla yapamayız. Onun için şeriatı tam bilen he? cennetin neresine gelir? Zirvetine gelir tam bilip tam amel eden o da kimdir alimler onun için Allahu Teala hakkıyla kim korkar alimler neden hakkıyla Allahu Teala'yı tanıyorlar hakkıyla şeriatı tanıyan şeriatı uygular şeytanı hakkıyla tanıyan onun oyunlarına gelmez. her şeyi hakkıyla bilen o işi dört dörtlük yapar onun için ne yapacağız biz sabrı hakkıyla bileceğiz ki sabrı oturtarın. Çünkü sabır ne dedik? Musulmanın olmasa olmazıdır. Yani yan, evde bırakmayacaksın. Devamlı yanında taşıyacaksın sabrı. Nereye gittin ne olacak. Kimlik gibidir. Sabırsız, mümin yola çıkamaz. Şimdi biz işledik sabrın tanımını, faziletini, hükmünü, çeşitlerini. Bugün alanları var. Sabır hangi alanlarda sabrolunur? Ondan sonra sabrı nasıl tahsil ederiz elde? Onun da çeşitleri var. Dört çeşittir orada işleyeceğiz inşallah. Bunları işledikten sonra biz sabra Allah'ın izniyle hakim oluruz. Hakim olsak ne demektir? Artık sabrı hayatımızda güncelleşip canlandırıp pratiğe dökeriz. O zaman ne olur? Allah'ın izniyle şeytanın oyuna gelmeriz. Evet. Şimdi e, sabrın çeşitlerinden sonra bugünkü konumuz sabrın alanları. Yani sabrı nerede yapabiliriz? Sekiz tane alanı var sabrın. Bu sekiz yerde sabır lazımdır. Bu sekiz yeri insanın hayatını kapsıyor. Sekiz yerde sabır alanıdır. Buralarda sabır olur. Bunlar nelerdir? Bunları bilmemiz ne için önemlidir? Hatta o, o yerlere, o musibetlere, o yerlere, o alanlara geldiğimizde sabr edelim. Birinci sabrın alanı. Nerede sabr olunur? Yılmak ve bıkmak. Nedir? İnsan bazı ameller ne ister bizden? Sabr ister. Dik durmak ister, hedefe varmak için. Çünkü hedef, hedefe kolay varılmaz. Ondan dolayı bu alanlarda şeytan gelir, sabrın düşmanı, sabrı bozan bizim baş düşmanımız gelir, seni bu alanda bırakmaz sabredersin. Ne yapar? Yılmak. Yani nedir yılmak? Yani e, seni savutur, yen nefesini tabir caiz ise keser, yen de ee, sen o yerlerde kendini, nefsini zapt edeceksin. Nefsini elde tutup o meselede sabretmen lazım. Seni şeytan ne yapar? Nefesini kısaltır. Sabredemezsin bu sefer. Ne olur? Hedefe varamazsın. Onun için yılmak yoktur. Ne var? ciddi bir şekilde sabretmek var. Bu meselede sabrettik bu alanlar alanda ne olur? Şeytan hedefine varmaz. Kim hedefine varar? Sabreden mümin. Hedefine varar. Bazı ameller zamanla olur. Bazı ameller zamanla olur. Hemen ani olmaz. Ne ister bu? Sabr ister. Burada şeytan gelirse ne, ne ne söyler? Yav, olmadı, geç kaldı tamam mı? Sabredemezsin, acele koşturursun, acele yaparsın, işin bozulur. Onun için hikmet gereği sabrı zamanında, mekanında yapacaksın. Bu birinci alanı, Kendi nefsini kontrol edeceksin. Acele itmeyeceksin, sabredeceksin. Bıkmayacaksın. Sabırdan bıkmayacaksın. Zamandan bıkmayacaksın, sabredeceksin. İkinci alan nefsi nerede kontrol edeceksin? Birincide dedik ilmak yoktur, sabır var. İkincide ısyan ve şikayet olmaması lazım. Yani bazen maddi manevi isteklerde ne yapmak lazım? Sabır lazım. Sene burada şeytan gelir ne der? Şikayet edeceksin. Ya niye bu iş olmadı? Niye kazanamadım? Niye ben fun istirdim olmadı? Ne yapıyorsun? Şikayet ediyorsun. Şikayet nedir? Sabrın tersidir. Sabır nedir? Şikayet etmemektir. Tersi nedir? Şikayet etmektir. Bir de nedir? Şikayet insanı neye götür Allah korusun? Esyana götürür. İşte burada kendi nefsini insan kontrol altına alacaktır. Sabredecektir. Şikayet yoktur. Evet. Üçüncü nefsi nerede kontrol edeceğiz? Bazı meseleler ne ister dedik? Sabr ister. Orada da ne yapacağız? Acele yapmayacağız. Bak ikincide dedik kendi isyan, şikayet nede yapmayacağız? Musibetlerde. Ben yanlış söyledim. Musibetlerde acele yapmayacağız. Sabredeceğiz. Başına bir musibet geldi. Sabredersin, acele etmezsin. Ne olur? O musibet atlar gider. Ama acele etsen neticeye varamazsın. Üçüncü sabır. Nede sabredersin, acele etmezsin? Maddi ve manevi isteklerde sabredeceksin. Bak bir tez hazırlıyorsun sabrediyorsun. Bir işe girdin sabredersin. İnsan ne olur? Yavaş yavaş basamak basamak çıkar. Hemen en üst kata varmak ne ister? Sabr ister. Bu basamakları hepsini basamak basamak çıkacaksın sabredeceksin. Evet. Bu üçüncü, dördüncü en önemli meselelerdendir. Sınır. Ne zaman kontrol edersin kendini, nefsini? Ne zaman sınırlandın? Asabi, kızdın. Ne yapacaksın? Sabredeceksin. Bu da sabrın alanıdır. İnsan öfkeiden kalkan zerelden oturur. Ne lazım? Sabır lazım. Hemen etki tepki yoktur. Ne var? Sabır var. İnsan sabrettikten sonra iç Gazap, kızma, sınırlanma anında sabretmek lazım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? He? Sabır nedir? Birinci aşamadadır. He? Olayın ilk anındaki sabır sabırdır. Ondan sonra insan başına geldikten sonra ne yapar? Mecburdur, sabreder. Nasıl olsa iş bitmiştir. Mecbursun. Ama sabır nerede olur? İlk anda. Sınırına hacim olmak için ne yapacaksın? Sabredileceksin. Senden yanlış bir hata çıkmasın. Çünkü yanlış bir hata nedir? Müminin sıfatından değil. Kimin işine gelir? Şeytanın işine gelir. Nasıl gelir? günah yazar. E şeytan da bunu istiyor. Sabır ne yapar? Tam tersine, Cünah yerine hasenet yazılır. İşte bu da, Dördüncü alandır. Beşinci alan, nefsi ne zaman kontrol ederiz? Sabırla. Korku zamanında. Korku nedir? Bazı yerlerde insan korkmaması gereği, şeytan gelir ne yapar? Sana veş korkuyu büyütür. Vehime döndürür. Vahim nedir? Her şeyden tedirgin olursun. Bu sefer ne olur? Sabır elden gider. İnsan korkmaması lazım. Korktun ne olur? Yanlış hareket yaparsın. Sabrettiğin alanlarda, vaciptir müminin sabrettiği alanda şeytanın vasfesesıyla korkuyu büyütür. Bu sefer sabredemezsin. Ne olur? Tersini yaparsın. Mesela, düşman seni tuttu. Bir çi tokat attı, bir işkence verdi sabredeceksin. Hemen ben etmesem beni fazla işkence verirler filan ne yaparsın? Bu bu tür yerlerde nedir korku? Fazilettir. Ee, pardon. Korkuya sabretmek bu tür yerlerde fazilettir. Ama korku oldu sende ne yaparsın bu tür yerlerde? Fazileti kaybedeceksin. Şeytan gelir vehimlerle senin gözünde korkuyu çokaltır. Bu sefer ne olur? Sen korkunun tersini yaparsın. Korkunun tersi nedir? Ha? Korkunun tersi şey nedir? İyidlığın tersi nedir? Korkaklık. Yani bazı yerde insan korkak olmaması lazım. Düşmanın karşısında he? Ve buna benzer Salimin önünde hakkı söylemekte insan olması lazım. Cesur olması lazım. E burada ne yapar? Bu alanda şeytan gelir korkuyu gözün önünde büyütür. Bu sefer korkak olur. Bu da kaçıncı alanıdır dedik? Beşinci, Beşinci alanıdır. Altıncı alanında nefsi kontrol nerede etmemiz lazım? Sabırdan. Tamah ve çarlık. Tamah nedir? Nefsin isteğidir. Onu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor insan oğlunun bir vadi altını olsa bir vadi daha ister. Gözünü sadece ne doldurur? Bir avuç toprak. Bir rivayette ağzını bir avuç toprak doldurur. Demek ki sabır nerede olacaktır? Nefsi tamaha götürmeden. Nefsi ne tamaha götürür? Şeytanın yolları, vesveseleri. Bunu nasıl önleriz? Sabırdan. Maddi manevi tamahlardan insan ne, nasıl kurtarır? Sabırdan kurtarır. Yani senin elin altında imkanın var, hakkından fazla bir mal almak. Yani bir şühret almak. Seni ne buna soğuk eder? Tamah. Hakkın da yetinmiyorsun. Tamah seni ne yapıyor? Haksız, haksız yere yen maddi yen manevi başkalarının hakkını gasp ediyorsun. Bir insan neye götür Günaha götürür. Ama sabretsen burada hakkın budur desen Allah bunu kısmet etmiş bana o zaman ne olur? He? O zaman sabırla salih müminler kafilesinde olursun. Yedinci, nerede sabır? Nefsi sabırdan nerede kontrol ederiz? Biz neden nefis diyoruz hepsinde? Çünkü sabrı, alanı nefistir zaten. En büyük, baş alanı. İnsanı bütün kötülüğe götüren nedir? Hava, hava ve nefis. Sabır nerede olur? Yedincide, hava ve şehvet ve nefsin peşinde gitmekte. Neyden bu hava, ve nefis ve şehvetin alırsın? Neyle kontrol edersin onu? Sabırla. Neye sabır edersin? İşte elini harama uzatmazsın. Nefis diyor uzat, fırsat var için. Gözünü harama bakmazsın. Nefis diyor bak. Dilini haramda kullanmazsın. Nefis diyor kullanabilirsin. İnsana hoş gelir. Kulağını bütün organlarını, şehvetini neyle kontrol edersin? Sabırdan. Niye inanmayan sabretmiyor bütün şeyde var? Çötülükte mevcut, bulunuyor. Ama inanan insan neden sabrediyor? Çünkü inandığı için. Biliyor, bunlar yanlıştır. Bunların önünü sabırdan alınır. Çünkü bunları yapsa, bunun karşılığında ne var? Cezası var. İnanan mumin bu şehvetlerden neyle durar? Sabırdan durar. Sekizinci ve en sonuncu sabrın alanı nededir? İbadetler. İbadetler. Ve Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve Allah'ın sınır, sınır yasaklarında ve sınırların önünde durmak ne ister? Bedeni meşakkatler var bunu ister. O bedeni meşakkatlerde sabretmek lazım. Mesela kışın takıyorsun sabah, savuk suyla nebdes ediyorsun. Millet sıcak yatağında uzanmış, sen sabah namazına gidiyorsun. Bu bedeni bir meşakkattır. Bunu neyle bunun önünde duruyorsun? Nefse karşı çıkıyorsun? Sabırla. Çünkü bu meşakkatler olmasa ecir olmaz. Eydi buna neyden dayanırız? Sabır. Sabır, sabır. İşte bu sekiz alan nedir? Sabrın alanlarıdır. Burada bu sekiz alanı biz bildikten sonra Allah'ın izniyle sabrın alanlarını bildikten sonra bu yerlerde ne yapacağız? Kendimizi sabra mahkum edeceğiz. Bunları da neden biz alimlerimiz bize bunu güzel açıklamış? Çünkü Allah subhanehu ve teala bize diyor ki baş düşmanınız şeytandır. Ona dikkat edin ona uymayın. E tamam amenle. Ya Rabbi uyumayacağız. Şeytan dedik gelmezse ne der? Bu günahı yap. Nereden bildik bunu? Allah Teala bize haber veriyor. Diyor ki şey, şeytanın adımları var. O adımlarına dikkat edin. Basamak basamak gelir bize. E bu nereden giriş yapar? Bu sekiz alanda giriş yapar bize. Bu sekiz alanı biz bildikten sonra artık hangi kapıdan cesse biz o kapıyı yüzüne kapatırız. Evet, bu da sabrın alanlarıdır. Şimdi, ee, bu beşinci, altıncı başlık sabrı nasıl tahsil ederiz? Tahsil etmenin yolları desek. Sabrın tahsil etme yolları. Şimdi biz sabrın tanımını bildik, faziletini bildik, çeşitlerini bildik. Hükmünü bildik, alanlarını bildik. Şimdi bir mumin olarak ben diyorsun sabrı bildim, tanıdım. Ama bu sabrı nasıl elde ederim? Mesela bir de der sene ben para halal yoldan nasıl elde ederim? Dersin git çalış, sanatın var ise git çalış. Tacir isen işte git piyasadan mal al sat, para elde edersin. Değil mi? Şer'i yollardan. E sabrı biz nasıl tahsil ederiz? Onun da yolları var. Kaç tane yolu var? Dört tane yolu var. Bu dört yolu açıklayacağız inşallah. Bu dört yolda açıkladıktan sonra sabrın alanları, sabır dersi biter inşallah. Ama bu dört yol da çok bize lazımdır. Yani şimdi biz bu işlediğimiz dersin yarısı, bu yarısı da sabır dersinin yarısı burada tekamül eder. Ama biz sıkıştıracağız inşallah. Bunu iki derste bitireceğiz. Birincisi sabrı tahsil etme yollarında birincisi genel yollar. Genel yollar. İkincisi kul masiyetlere karşı nasıl sabrı elde eder? Nasıl benzine yapmam? Sabrederim. Nasıl gıybet yapmam? Sabrederim. Nasıl hırsızlık yapmam? Sabrederim. Nasıl zine, e, yalan söylemem? Sabrederim onun yolları. Üçüncü, ibadetlere nasıl sabrederim? 5 vakit namaz. Namazdan sonra tesbihatler, zekat vermek, oruç. Bunlar ne ister? Sabrester. Bunları nasıl elde ederim? Dördüncü, musibetler ve kaderlere nasıl sabrederiz? Sa sabrederiz değil, nasıl sabretmeni elde ederiz? Yolları nedir? Yani sabır malzemesi nasıl elimize gelir? Evet, birincisi, nedir? Cenel yollardır. Şimdi her Musulman Çin'in bir, bir tutam aklı olsa, bilir ki sabır nedir? Acıdır. Eski atalı söz, atası, atalarımız derdir. Sabır acıdır. Sabretmek zordur. Hatta derdir sabır taşı çatlar. Değil mi? Neden çatlar sabır taşı? Yani taş bile sabre, sabra dayanamaz çatlar. Neden? Çünkü sabır insanı yorur. Ama insanı sabır bitirir mi? Hayır, bitirmez. Kim ne derse desin, yalan, e, masallarda ne anlatıyorsalar, anlatsalar, mümini çatlatmaz, patlatmaz, öldürmez. Sabır. Ne yapar? Aynen demir gibi. Nasıl demiri ne kadar bol ataşa koysan, sonra çıkartıp, çekücüt şey altına koysan, ondan sonra suya vursan ne olur? Çelikleşir, daha saklam olur. Sabır da mümini daha sağlam yapar. Bakmayın siz masallara, ata sözlerine. Her ata söz, her masal da doğru değil. Hangisi şeriatimize uygunysa o doğrudur. Bizim şeriatimizde sabır hakkında Allahu Teala tam tersini diyor. Sabır bir nedir? Bir demir maddesi gibi insanı çelikleştirir. Neyle çelikleşirsin? Sabırla. Onun için sabır nedir? Çok önemli mesele. Sabır dedik peygamberlerin başarıya, davetlerinde başarıya o varmalarının sır püf noktasıdır. Olmasa olmazıdır. Sabırdan varmışlar başarıya. Sabırsız hiçbir şey olmaz. Demek ki bir musulman bilsin ki sabır kolay bir iş değil. Zaten cennete girmek kolay değil. Şöyle kolay değil. Bak namaz kolay değil. Ama kimi için kolaydır? Müminler için. Allah Teala diyor ki: "Ve innaha lakabiratu." Namaz diyor çok büyük, azamet şeydir. Zor bir iştir. İlla alil haşiye. Sadece Allah'tan korkanlar için namaz büyük değil. Çok kolaydır. Tam tersine namaz ne kadar zor ise münafıklara, hakkıyla imanın olmasa, zor gelir sana, mırıngırınla gelirsin namaza, ebdesini alırsın, cemaate gelirsin zorluklarla, sanki üzerinde bir güç var, bu imanı zayıf olanlar. Ama imanı güçlü olanlar için ne olur? Namaz, aynı nasıl bir dene çok acıdır, acından neredeyse ölecek. Bir tane resim buyurun sufraya öyle bir muhteşem sufra koymuşsa ne kadar sevinci olur? Gözü neyle aydın olur o sufrayı gördüğünde. Değil mi? Hepimiz öyleyiz. İşte müminin de namaz gözünü böyle aydın eder. Onun için müminlerin imamı ne dedi? Gözüm namazdan aydın oldu. E sabır da öyledir. Sabır da ibadettir. İbadetlerin en önemlilerindendir. Neyden Sabra kim dayanır hakiki müminler. Onun için sabır zordur. Sabır musibetleri, fitneleri engelleyen mesele olduğu için zordur sabredeceğiz. Bunun da yolları mı bileceğiz? Şimdi genel yolları var sabrın. Onlara açıklayacağız. O da Cenel yolları genel yolları e, dokuz tane topladım dokuz genel yollarıdır Bunları bilmemiz lazım sabrın genel yolları net nasıl sabr elde ederiz bir birinci bilmemiz lazım ki insan oğlunun hayatı Meşakkatli bir hayattı. Bunu bilmemiz lazım. Allah insan oğlunu meşakkatle yaratmış. Beled surasında ne diyor? "La kat halaknal insane fi kebet. kebet nedir? İnsan oğlunu diyor kebette yarattık meşakkatte, Zorunlulukta. İnsan oğlu zordur. Demek ki sen ananın karnından dünyaya geldin. Kabre kadar meşakkat'tır burası. Bunu da nereden biliriz? Babamız Adem aleyhisselam cennetten çıkar çan yere geldi. Cennette ne vardır? Yem yeşil. Meyveye el uzatıyorsun gönlünden geçiyor. Meyveye el uzatıyorsun. Meyve gelip eline geliyor. İstediğin yemek, istediğini içmek istediğin alan aklından geçti önündedir. Bu nedir? Süper. Şimdi Amerikanlar bunu hayali filmlerde çeviriyorlar. Yani de sihirbazlara nispet ediyorlar bunu. Aslında bunların hepsi aslı var. Sihirbazlar bile neden insanları sihirden kolaylaştırma şeyine davet ediyorlar? Aslında aslı var bunların. Hepsi cenneti taklittir Çünkü bunlar hepsi cennette var. Onun için bir de ne diyor ben bir fanus bulayım, e, sürtüyüm onu bir cin çıksın. Lebek şubbek Ana ben yedek. Ne istersen ederim senin için. Eh dersin gitme ne çüküp çı altın getir. E bu hapsi hayaldır. Bu hayalin aslı nedir? Cennettir. İşte babamız Hazret Adem yer üzerine indiğinde he? neyi gördü? Yer üzerine indiğinde baktı kuru yer. Ne ağaç var, ne yeşillik var, ne yemek var, ne içme var. Oturdu üzgün üzgün. Cibil aleyhisselam Allah-u Teala gönderdi. Ey adam dedi artık burası yerdir. Bu meşakkat hayatıdır. Siz seçtiniz bunu. Anlatabildim mi? Bu hayatta meşakkat çekeceksin. Nedir meşakkat? İşte dedi yemeğini sen kendin tahsil edeceksin. Cidden gibi değil. İşte öğretti nasıl yedi çift ne diyorlar e için Yeri şey yaparsın. Sürersin. Sürersin. Ondan sonra buğda, ondan sonra ilgilenirsin, ondan sonra alırsın, tartarsın, pişirirsin. Bir sürü mesele. Hazret Adem yeri sürerken terliyordu, yoruluyordu. İşte Cibir aysan dedi bu hayat meşakkattır ya adam. O günden bize bu meşakkat kaldı. Yani ananın karnından çıktın, kabrak kadar bu hayat meşakkattır. Bunu bilmemiz lazım. Bu meşakkatte ne ister? ister. Yani senin elinde değil. Şimdi sen kontrolünü kaybettin. Bir hasta oldun. Bir kanser oldun. Bir böreğin durdu. Ciğerin hastalandı. Bunun şeyi nedir? İlacı. Elinde mi? Elinde değil. İtiraz etsen ne olur? Hiçbir şey. Çünkü bu hayat meşakkattır. Onun için bunun fıkhını bilmek nedir? Ha? İnsanı ne yapar? sabra öğretir. Bu hayat meşakkattır. Ba başıma musibet gelir. Oturduğum yerde malım yakılır gider. Oturduğum yerde evladım öldü haber gelir. Babam öldü haber gelir. Dostum öldü. Bir şey musibet oldu. Sabredeceksin. Başka çaresi yoktur. Bu birinci. İkinci sabrın tahsil etme alanının ikinci genel sebeplerinden hakkıyla inanacağız. Her sabrın karşılığında Allah indinde neyi var? Çok ecr var. Bunu bilmemiz lazım. Nasıl biz inandık bu hayat meşakkattır? İnanırız ki sabrettiğimizde ne var karşılığında? Ha? Büyük mükafat var. En böyüc mükafat nedir? Cennettir. Demek ki bu sabrın karşılığında ne var? Mükafat var. O mükafatı hakkıyla bilsek biz sabra Sab, sabrın önünde sabırsızlık yapabilir miyiz? Yapamayız. İşte onun için bir sürü ayet var tabii burada. Nehl suresi 96'da 96. ayette "Ma indakum yanfız ve ma indallahi baqin velneziyanna allazina saberu ecruhu ecruhum bi ahsani ma ya'malun." Sabredenlerin diyor mükafatlerini en güzel şekilde vereceğiz. Bir ayette Hud suresi 11'de diyor ki ilellezine sabru ve amilussalihat ulaikele muhfiratun ve ecrun Sabır edenler, salih amel işleyenler için ne var? Magfiret var. Magfiretun. Magfiret nedir? Günahlarını silmek. Sonra ne var? Günahları silindikten sonra ne var? Büyük bir ecir var onlar için. Şurası onda? şurasında yuva yuwaffa yuwaffas sabiruna ecruhum bighayri Her şey hesaptan verilir. Mükafat. Ama sabredenlere, sabır edenlere mükafat nedir? Hesapsızdır. Ey biz bunu bildikten sonra hiç sabırsızlık yapar mıyız? Yapmamamız lazım. Hakiki mümin yapmaması lazım. Ne yapacağız biz? Sabredeceğiz. İşte bunları öğrenmek çok önemli bir meseledir. 3. insan kendi nefsini bilmesi lazım. İnsan nedir? Zayıf bir kuldur. Kime aittir? Kimin mülkündedir? Rabbinin. Rabbimiz kimdir? Allahu Teala. O istese bizi alır, istese bırakır, istese sıhhat verir, istese sağlık verir. Bunu bilmemiz lazım. Nasıl bildiğimiz meşakkatteyiz? Bunu da bilmemiz lazım. Bu da ne yapar insanı? İnsanı ne yapar? Sabır öğretir. Her şey Allah'tandır. Biliyorsunuz Ummu Süleym sahabiye kadın. Ebi Talha'nın hanımı. Ebi Talha sahabidir. Bir oğlu var hastadır. Hasta oğlu tabi hadis Bukhari Müslim'de geçiyor. Ummu Süleym yanına gelir Bakar oğlanın sesi yoktur. Çocuk nasıl der? İyi bir haldedir. Yok diğer sakin bir haldedir. Sakin bir haldedir. Ondan sonra yemeğini koyar yer. Ondan sonra karı kocadılar yatarlar. Karı kocalıklarını da yaparlar o gece. Ondan sonra işi bittikten sonra, dinlendikten sonra diğer işte çocuk Allah'ın emrini bitirdi. Abu Talha darılır biraz. Sabah olur gider Resulullah'a ne yapar? Şikayet eder. Diğer öyle bir şey oldu. Ne dersin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için diğer inşallah her kocalık yaptınız mı bu gece? Diğer evet. Diğer onun için Allah size bereket verir inşallah. Ve bilfeyl bil o gece bir çocukları olur. Resulullah yanına getirir. 9 ay sonra. O çocuğu. Resulullah başını siler, dua eder onun için. Adını da Abdullah koyar. Diğer senin zürriyetin o sabırdan dolayı salih olsun. Onun için ansarlar diyorlar 9 tane çocuğu gördük Ummu Süleyman'ın. 9 tane çocuğu var. Hepsi hafiz, hepsi Kur'an öğretmeniydiler. Nereden? Sabır. Atabildim mi? Ummu Süleym ne yaptı? Çocuğu öldüğü halde şikayet etmedi, sabretti. Dedi bu çocuğu Allah vermiş. allah Teala amanatını aldı. Ben neye itiraz? Değil mi? E i̇şte bu bizim için nedir? Bir fıkıhtır. Biz de bunu fık edeceğiz. Al işte sana örnek. Örneği tatbik edeceğiz. Ondan dolayı ne diyor allah Teala? Ve beşşiris sabirin. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه Bu ayet var ya Bakara 54 55. ayet. Diyor sabredenlere müjde ver. Sonra sıfatlarını veriyor. Kimler olabilir misiniz? Diyor ki bir musibet gelse başlarına. Musibet burada ölüm. En azizin ölse ne dersin? İnna lillahi ve inna ileyhi Biz Allah'tan gelmişiz Allah'a gideceğiz. Allah vermiş, Allah almış. Bize ne? İtiraz bize nerede? İtiraz etsen ne olur? Sabaha kadar başına vur. Ağla. Niye bende Ne olur sonra? Bir de bakarsın, dönersin. Aynen tas, aynen hamur. Hiçbir şey değişilmedi. O zaman sen burada ne kalırsın? Baş düşmanın oyuna gelmemek şartıyla sabredersin. Ne olur? Ve beşşiris sabiri. Sabirlere vermiş müjdeyi. Nedir müjde? Hesapsız ecir. Her şeyin karşılığı var. On hasene, 700 hasene Allah istediği ziyade eder diyor. Ama sabırda diyor hesapsız. Biz de diyoruz götür. Böyle. Hesabı olmadan al götür sabırları, hasenetleri. Evet. İşte bu da musibette nasıl insan sabreder? Bilmesi lazım ki her şey Allah'ındır. Her şey Allah'ındır. Bu evrende her şey Allah'ındır. İstediği zaman alır, istediği zaman bırakır. Bunu fıkh sonra sabredersiniz. Dördüncü mesele, sabrın neyi var? İnanıp ki sabrı tahsil etmek için elde. Dördüncü mesele neye inanacağız? Hakkıyla inanacağız. Her sabrın sonunda bir fereç var. Nedir Ferad? Çıkış, çıkış yolu var. Yani Her sabrın bir çıkış yolu var. Her gecenin bir gündüzü var. Nasıl eskiden Araplar denmiş, Bedevi Arablar çölde, gece karanlık oldukça, zift karanlık, anlamı gelir ki sabah yakınlaştı. İşte bunu da fıkh etmemiz lazım. Her sıkıntıdan sonra bir refahiyet vardır. Bunu bilmemiz lazım. Bunu allah Teala hayatı sünnetine koymuştur. Her sıkıntıdan sonra bir refahiyet var. Bu kaydedir. Bunu ezberleyin. Muhakkak sıkıntıdan sonra refahiyet gelir. Ha bazen olabilir istisnalar kaydeyi bozmaz. Adam sıkıntıyla gider bir tarafa. Onun ecrü daha çoktur. Ama yer üzerinde bir artı bir, iki. Her sıkıntının bir refahiyeti var. Fas bir ayette diyor Resuluna Allah-u Sabret diyor. İnne vâda hakkun. Allahın verdiği söz vâdı haktır Ve la Allahı la Allahı vâda Allahı vâda Allahı vâda Allahı vâda Allahı vâda Allahı vâda Allahı vâda Allahı vâda Allahı vâda Allahı ve Allahı li Allahı vesbih bihamdi rabbike bil asyeti ve ebkar sabret diyor ha ey resulüm ve sabr-ı reisul destekleriz burada yani ben sabrediyorum ama bu sabır ayakta durmak için neyden gübresini veririm nedir gübresi sabrı güçlü tutmak için istiğfar tesbih ve zikirdir bunları yaptıkça sabredebilirsiniz bunu kim öğretiyor? Allah Teala Resulü'ne öğretiyor. Fe inne me'al üsri yusra. İnşirah Surasında. Üsür nedir? Sıkıntı. Sıkıntı ne ister? Sabır. Yusür nedir? Rafahiyet. Bil ki, ey Muhammed diyor, bil ki her sıkıntının sonunda bir Rafahiyet. Bunu da bilsek ne olur? Bir sabır kolay olur. Sabrı elde edebiliriz. İşte bu mesele bunu bilmemiz lazım. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Ne diyor? <tıklı> Sonuç kimi içindir? Ehli takva içindir. Sen muttakiysen refahiyete varacaksın. Sonra hüsnü zannetsen Allah-u Teala'da hakiki mümin olsan muhakkak sen refahiyete varacaksın. Beşinci yol Allah-u Teala'ya güvenmek. Her şeyi, her şeyimizi ona yönlendirmek Hakkıyla Allahu u Teala'ya biz güvensek ne olur? Ha? Her şeyimiz kolay olur. Yani bir tanenin her şey onun elindeyse, sen gitsem, onun elinde Çinci yere gitsen, orada medet istesen ne olur? O da dönacak birinci çeşiye. Şimdi her şey Allah'ın elindeyse. He? Sen O'nuyla aran iyiyse Allah istese sene verir, istese senden alır. O zaman ne yaparsın? Aranı sen Allahu Teala ile düzeltirsin. Hakiki salih mümin olduktan sonra ha? Ne olur? Allahu Teala sana yardım eder. Onun için istiâne nedir istiâne? Yardım istemek. He? İstiane yardım istemektir. Kimden yardım isteriz hakkıyla? Allahu Teala'dan. Hakkıyla Allahu Teala'dan. Bak yardım istemek olabilir. Hazır nazır olan bir şahıstan isteyebiliriz. Mesela burada Özkan kardeş var yanımda. Ben yıkıldım. Özcan alımdan çeker misin? Bunda bir mahsur yoktur. Bazen vaciptir. Beni kurtarsın, ölüyorum, boğuluyorum sudan. Çağırıyorum Özkan, gel beni kurtar. Burada vaciptir, ben kendimi kurtarmak için. Ama Özkan yanımda değil. Ama çok sevdiğin bir dostumdur, arkadaşımdır, güveniyorum. Hayatını benim için koyar. Ama yanımda değil. Ben boğuluyorum. Özkan yetişmene. Özkan belki yatıyor. Nasıl yetişir? Abesle iştigaldır. Değil mi? Ama kimi çağırırım? Yanımda olan bir şahsı çağırırım. Hazırdır hazırdır? Bunun bir mahsuru yoktur. Burada şahsa istihane edebiliriz. Ama bazı meselelerde ki Allah'tan başka kimse o şeyi yapamaz. He? Ne yaparız? Başkasını çağırsak ne olur? Şirk olur. Sadece Allah'a kulluk yapmak için Allah'tan isteriz biz. Evet, önce Allah'a güvenirim, sonra Özkan'ı. Anlatabildim mi? Eğer benim başımda kimse okuysa ya Allah beni kurtar. Allah oradan başka yerden seni başka bir sebep gönderir seni kurtarır. Onun için A'raf suresinde 128. ayette "İstaeinu billahi ve Ne diyor Allah Teala? Allah-u Teala'dan istiane isteyin. Sadece yardımınızı Allah-u Teala'dan isteyin. Ondan sonra ne yapın? Sabredin. Sabretseniz ne olur? Ne dedik bundan öncekinde? Rafahiyete kavuşursunuz. En büyük sabrın karşılığı nedir? Böyüce Evet. Altıncı sabrı elde etmek yollarından birisi. Örnekleri örnek almaktır. Değil mi? Bizden önceki peygamberleri, salihler nasıl sabretmiş, onlardan örnek almak bizim için nedir? Tesellidir. Sabretmeyi öğrenmektir. Onun için e, peygamberlerin, salih insanların tarihlerini okumak nedir? En büyük destektir insana. İman meselesinde, her şey meselesinde, sabır meselesinde. Ne diyor Allah subhanehu ve teala bakın. Ahkaf surası 35. ayette en sevgili kulu, Resulü son peygamberi hakkında ne diyor? Diyor fasbir Ey kulum Ey elçim Ey Muhammed sevgili kulum Ne yap? Sabret diyor. Tamam burayı anladık. Sonra ne diyor? Kema sabara ulul azmi minel rusul Sabret. Bitmiyor. Örnek veriyor allah Teala. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sabret. Nasıl senden önce ölül azim peygamberler, örnek peygamberler sabretler, onlar gibi sabret. Demek ki örnek gösteriyor Resulullah'a. Neden gösteriyor bu örneği? Resulullah destek alsın sabrı için. Sabretme yolundan alsın, destek alsın. Kendisini güçlendirsin. İşte orada nedir? Sabırdır. Ve la tastacil lehum. diyor. Acele etme. Demek ki sabır nedir? Acele sabrın neyidir? Zıddıdır. Acele etmeyeceksin. Sabrın zıddı nedir? Aceledir. Acele etmeyeceksin. Sabredeceksin. Sabır nedir? Bir şeyi aninden önce yapmaktır. Bu sabırdır. Sabır geleceksin. Onun için bunun fıkhını bileceğiz. Nereden öğreneceğiz? Peygamberlere. Onun için Abdullah İbni Erid Mecce'de öyle işkence yediler ki takatleri kalmadı. Hicret eden yetti kalan işkence altından takatı kalmadı. Baktı Resulullah bir sarılmış abasına, burdasına Kabe'nin çınarında ibadet ediyor. Gecenin karanlığında. Geldi ya Resulullah, takatimiz kalmadı. Dua et ya Abdullah dedi. Acele ediyorsunuz. Sizden öncekileri demir testereyle etten kemiklerin birbirinden ayrıldılar. Ama sabrettiler. Sabredin. He? Sabredin. Mekke'den Şam'a Mekke'den e, Şam'dan Yemen'e çarvan beksiz ulaşır. Ne demektir? Yani emniyet yer üzerinde yayılır. Ama siz acele ediyorsunuz ey Abdullah. Bak sabır ne kadar önemli. Örnek verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama oldu mu? Sabır. Sahabenin sabrıyla ne oldu? He? İki umbratorluk çöktü. Şam'dan Yemen'e ne oldu? Çervan yediyor İslam ülkesidir. Hiçbir şey yoktur. Ne bekçisi var, ne sınırı var, ne bir şey var. Ondan önce haydudu vardır. Hırsızı vardır. O İslam devletinde kalmadı bunlar. Neyden oldu bu? sabır. Yedinci elde etmek sabrın yolu Allah'ın imanın altıncı şertine hakkıyla inanmaktır. O da nedir? Kaza ve kadere iman etmektir. Kaza ve kader nedir? Her şey, her ve şer Allah'tandır. Şimdi benim üzerime bir şer geldi sabrederim. Hastalık, musibet sabrederim Allah'tandır. Her de gelse sabretmek lazım. Herde de sabretmek lazım. Beni Allah zengin etti. Bu zengin beni şımarttı. Parayla meşgul oldum, ibadatımdan oldum, e, günah işledim paramla. Demekçi sabredemedim. Onda da sabretmek lazım, şükretmek lazım. Evet, işte bu ve kadere inanmak nedir? Ha? Sabrı desteklemektir. Ayet-i kerimede Ma asabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum illa fi kitab Bir musibet yer üzerinde yen yani size gelmez ki illa fi kitab levh-ı mahfuz'da yazılırdır. Onun için bunu ne kadar istesen değiştirmek değiştiremezsin Sonra ne diyor diğer ayette Teğabun suresinde Ma asabe min musibetin illa باذن الله. bir musibet olmaz ki adla Allah'ın emriyle ve men yu'min billahi yahdi hakkıyla Allah'a iman etsen Allah sana sabır yolun gösterir kalbine hidayet verir vallahu bi kulli şeyin alim Allah her şeyi bilir iyi bilir demek ki kime hidayet yolun verir kime sabrı verir kalpleri bilen Allah bilir ki hakkıyla mümindir mi değil mi? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dediğimiz gibi buyurdu sahih hadiste ''İnne me sabru sadmetil ula'' Sabır i̇lk he, Musibetin ilk anındaki sabır sabırdır. Biliyorsunuz bu, o, bu hadisi nerede dedi. vakti bir kadın kabrin önünde ağlıyor. ''Ey kadın'' dedi sabret. İşte mükafatın olur Allah'tan. O kadın Resulullah'ı tanımıyor tabi. Yok dedi sen bilmiyorsun menden musibetteyim. Resulullah de çekti gitti. Ondan sonra dediler ya sen nasıl böyle dersin Resulullah'a? Kadın gitti Resulullah'ın peşinden koştu. Ya Resulullah affet beni ben bilmedim, tanımadım sen işte sabrederdim. Resulullah dedi sabır birinci andadır. Yok mu edersin, şikayet edersin. Ondan sonra emr vakide kalırsın. Abşer safre safredin. Musibet geldiğinde ya Rabbi inna lillah ve inne ileye raciun. Dediğimiz gibi. Sekizinci mesele diyor ki alimler musibetleri küçümsemek lazım. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir? Siz kendinizden üst tabakaya bakmaz, bakmayın, yorulursunuz. Alta bakın. Ben bakmayayım filan niye sağlıklıdır, sıhhatlidir? Filan niye bu kadar zengindir? Üst tabakaya baksan başın havada yorulursun beden olarak. Zihin olarak da yorulursun. Ama nereye bakacağız? Alta. Ben üç vakit yemeğimi yiyorum. Elbisem var üzerinde şükrolsun derim. Sağlığım yerindesin şükrolsun. Beterin beteri var. Bakın aşağıya. Fakir var, aç var, susuz var. Onun için ne yapmamız lazım? Sabrı her zaman kuçultmemiz lazım. Şey musibeti. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir musibet geldiğinize başınızda o musibeti küçültmek için benim musii, ölüm musibetimi hatırlayın. En büyük musibet neydir ümmete? Resulullah'ın ölümidir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikte Hazret Ömer gibi bir dev adam, dağ gibi bir adam ne dedi? Resulullah olmaz dedi ölmez. Ciddi gelecek. Demek ki zordur Resulullah'ın. Medine simsiyah oldu. Medine, sahabenin önde simsiyah oldu. İşte bu musibeti kuturtmak lazım. Ben bir gün baktım, bir musibet gelmiş başıma, bir hastalığa tutuştum, benden beterler var. Onun için allah Teala niye özürlü insanları yaratır yer üzerinde? İnsanlar ibret alsın. Her şey Gözünün önünde ey hoş desen ne olur? İbret alamazsın. Onun üç arada sırada insan ibretleri görmesi lazım. Şimdi günde girin Google'a yani YouTube'a ibretli manzaralar deyin insan manzaraları. Bakın ne kadar ibretli insanlar çıkar. Eli yok, kolu yok. Televizyonda görüyoruz. Ayağıyla bile resim çiziyor. Demek ki insan bunları gördükçe kendi haline şükretmesi lazım. Dokuzuncu ve en sonuncu mesele nedir? Sabrı bozan meselelerin fıkhını bilmemiz lazım. Onları da tespit etsek, demek ki sabrı genel yollarıyla elde yaptık. O da kaç tane meseledir toparladım bunları da? Bu da dört tane meseledir. Bunları elde etsek, Bunları bilsek sabır kolay yapabiliriz. Bu meselelerde nelerdir? Bu nedir? Sabrın engelleridir. Şimdi ceddelerde suni engeller yapıyorlar. Ne diyorlar ona? Türce? Sedler yapıyorlar. Ha? Neden? Hızlı gitme. O engeller ne yapar? Senin sabırda hızını keser. Bu engelleri biz bilsek o engelleri kaldırsak ne olur? Aynen hızda sabrederiz. Birinci nedir? Birinci engel nedir sabrın engeli Acele etme. Acele nedir? Hemen sabırsızlık. Hemen ben istedim olsun. Sabret. Olur. Onun için insan kulikal insanu min acel. Enbiya surası 17. ayet. oğlu aceleci yaratılmış yani. Bu fıtratında var. Allah bunu da iptal etmiş biz. Ama ne yapacağız? Sabırdan bunu engelleyeceğiz. Al sene bir menzeme çıktı. Allah sana ecir alanı atmak için seni aceleci yaratmış, ondan sonra sabır yolu göstermiş sana. Onun için fasbir kema sabara ulul azmi min rusu ve la tasta'cil Acele etme diyor. Sabret. Ey Resulüm! Biraz önce açıkladık bu hayatta. Sabret, acele etme. Örnek senin için geçmiş peygamberler sabrettiği gibi sabret, acele etme. İşte sabır ne kadar önemlidir. Demek ki insan acele ne yapar? Acele insanın iflahını keser. Sabrını bitirir. Acele etmeyeceksin. edeceğiz Sabır, sabır, sabır. Acele etmek kimin Yoludur. Kimin sıfatıdır? Çafirlerin, müşriklerin, Fasiklerin. Ha? Hakiki Müminlerin sıfatı değil. Buların sıfatıdır. Hiç olara benzemek ister misin? En kabut şurasında 53. ayette ne diyor Rabbimiz? Ve isteğjilun k bil Müşlükler, Azabı acele ediyorlar. Vela ula acelun musamma lecaehumu'l la yesh'urun Allah'ın levh-ı mahfuz'da her şeyimiz kalizevresiyle koymasaydı azap anında gelirdi oracık. Onun için bazı peygamberlere Lut peygamberidir, Şuayb'tan önce Hud ne dediler peygamberlerine? Gelir azabı eğer sen sadık değilsen. Ayette geçiyor ya. Onun için azaplar geldi üzerlerine. Ama allah Teala bizim ümmette azabı ani şey yapmamış. Bırakmış o bir tarafa. Onun için sabır kim acele eder sabırda? Çafirlerin sünnetidir. İkinci engel sabrın önünde nedir? Sınır ve kızmak. Öfke. Öfke mi? Öfke. Sınırlanmak. Bu nedir? Şeytandandır. Şeytan seni öfkelendirir. Onun için Resul bunun da fıkhını bilmemiz lazım. Öfkenin fıkhı nedir? Bilmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki öfkelendin yerini değiş. Aynı alanda kalma Orada şeytan seni kontrol altına almış. Değiş bak bak değişirirsin. Alanını değiş. Ayaktaysan otur. Oturmuşsan uzan. Yende dürçet ebdesal. Çünkü şeytan ataştan yaratılmış. Su onu savutur. Sen öfkelendiğin savutur. Onun için öfkelenen insan ne yapacaktır? Sakını bilecektir. Öfkelendiğin öfkene teslim olmayacaksın. Hemen diyeceksin: "Eûzu billâhi mineş şeytânir recîm." Allah'a sığınırım. Kimden? Lanetli şeytanla. Lanet olulmuş. O nandır zaten öfçelen. İnsanın yanakları kırmızı olur. Bir tane camide tartışmış. Bu buraları kıpkırmızı olmuş. Gözleri böyle yırtılmış, kıpkırmızı olmuş. Resulullah diyor, diyor ki ashabına ben bir şey biliyorum söylese bu cider bundan. O da nedir? Nauzu billahi mineşşeytanirracim. Demek ki öfkelenmenin fıkhını bilmemiz lazım ki sabırsızlığa düşmeyelim. Üçüncü, sıkıntı en büyük engeldir. Sıkıntı nedir? Zık. Zık nedir? Yani insan daralmak. Daralmak Türkçede. Daraldım. Neye daraldın ya? Sabret. Daraldın sabredemezsin. Çekip gidersin. Ne oldu sen? Sabretmedin. Kaybettin. Kim kazandı? Düşman kazandı. Mümine yakışmaz daralmak demez. Daraldım demeyeceksin. allah Teala Resulü Ekrem'e ne buyuruyor? Ne diyor ona? Nehil surası 128. ayette. Vaspir ve mâ sabruke illâ billâh. Sabrın sadece Allah içindir. Değil mi? Yani Allah için sabredenin karşılığı var. Sen boşuna sabretmiyorsun. Sabrın ibadettir diyor. Vela tehzen aleyhim. Üzülme olar için. Resulullah istiyor, bütün ehl Müslüman olsun. Musulman olsun. Raufurrahim'dir. Bir davetçi de rahim olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etmiş meseleyi sabret. Üzülme onların üzerine. Allah ne yazmışsa olur. Ve la tekun fi zıkin mimma Bir de sıkılma. Onlar çok tuzak kuruyorlar Resulullah'a. Daveti için. Resulullah sıkılıyor. Neden sıkılıyor? Çünkü elinde bir hile yoktur. Bir şey yapamıyor. Mal desen mal yoktur. Güç dersen güç yoktur. He? Her şey onların elinde. Mu'minler mustaz'af bir kısmı hicrette Resulullah sıkılıyor. Ne diyor? Sıkılma diyor. Sıkılmak resul Ekrem'e yakışmaz. Onun için bir davetçiye yakışmaz. Sıkılmayacaksın. Daralmayacaksın. Bir mu'mine daralmak yakışmaz. Diğer ayette aynen Hud surasında 120. ayette فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحِي Aynen burada diyor ki senin sadrın kalbin daralıyor bazen. Buların yüzünden. Onun için daraltma diyor allah Teala. Kalbini ne tut? Ceniş tut. Mümin umidi nedir? Allah'tandır. Allah'a umidi olan ne yapar? Kalbini ceniş tutar. Evet. Bu da nedir? Daralmakla ilgili. Bu nedir? Daralmak engeldir. Bunu kaldırsak Allah'ın izniyle sabrımız başarılıydan hedefine varar. Dördüncü ve sonuncu engel umitsizlik en büyük engellerdendir. Değil mi? Bir tane umitsiz olsa bir meselede ne olur? Neye sabr Ha? Umidini kesen kim umidini Allah'tan keser? Sadece kafirler. Umitsizlik ne yapar insanı? ameli terk ettirir. Tembellik yapar. Hamlık yapar, ha? He? Her şeyden bıktırırsın, umutsuz adam ne olur? Pili biter. Daha bir caiziz. Ne olur? Hiçbir şey yapamaz. Allah Teala Al-i İmran 139. ayetine diyor, "Ve la tehinu ve Üzülmeyin. He? "Ve entumul a'lunun in kuntum sıkılmayın daralmayın umitsizlenmeyin. eğer hakkıyla mümin iseniz siz üstün gelirsiniz demek ki hakkıyla mümine yakışır mı ha umutsuzluk yakışmaz işte aynen hut şurasında Hazret Musa ile ilgili Allah Subhanahu ve Teala Hazret Musa dedi kavmine ve istiinu bi's sabr ve sabr inna Allah İnne'l arda lillahi yerisuhu men yasha min ibadihi ve'l akibetu <Sessizlik> lilmuttaqin Sabr yer Allahındır. Çime verir onu istediğini. Sonuç kimi içindir? He? Muttakiler içindir. Ne dediler Hz. Musa'ya? Kalu udina min qabli en te'tina. Sen gelmeden önce biz aziyet yedik. Ve sen geldikten sonra Bizde aziyeti veririz. Ne dedi Hazreti Musa olarak? Kale asa rabbukum en yuhlike aduvukum. Allah istese sabretseniz. Ha? Ümidiniz kesmeseniz. Allah istese düşmanınızı yok eder. Ve yesteklifukum fil arzi. Sizi hakim kıldır yer üzerinde. Fe yanzur keyfe te'melun. Bakar ondan sonra siz ne yapıyorsunuz? Demek ki umitsizlik yoktur. Sabredin. Yani beni İsrail aklından gelmez Fır'an gibi bir tena. Fır'an dedin ne dedin? Şimdi biz belki Fır'anı anlamıyoruz. He? Ben canlı örnek de ver verebilirim ama vermeyelim. Geçen güne kadar başımızda neler vardır biliyoruz Müslümanlar. Ama Fır'an gibi ki ben sizin Rabbinizim diyordu. Nasıl olur bu değişilir? İmkanı var mı? Ben İsrail aklından gelmiyor. Ama Hazreti Musa diyor, umudunuz kesmeyin. Fır'an'ı alır sizi yerine koyar. Aklın hayalinden geçmezdir. Bak bugün de Arap aleminde kim inanırdır? Bin Ali, Gazafi, mu La Mubarak, ha? Yemen'in ve Beşer'de inşallah sıradadır. Bu tahutlar kim inanırdır giderdir? Git Mısırlıya sorsala la mubarak gider, gider miydi? Adam ne derdi ya? Bu gider mi ya? Ama o değil, onun babası bile gider. Ama nedir umidimiz? Mümin ümidini, ümidini chest lazım. Türkiye'de bugün de yaşadığımız günleri kim inanırdı? Bundan önce deseydiler. Kimse inanmazdır. Ama bugün de olmadığı şeyleri yaşıyoruz. Demek ki mümin umidini kesmez hiçbir da, Her şey olur. Ama nedir? Sabretmek lazım. Onun için umitsizlik muminin sıfatı değil sabrın engelidir. Bunu bildikten sonra inşallah önümüzdeki derste üç e, sabrın tahsil yollarını da dersi bitiririz inşallah. Allah hepimizi sabrın fıkhını öğrenmeyi nesib eylesin hepimize. Hepimizde sabır edenlerden eylesin. Bütün Müslümanlara Allah sabır nesip eylesin ve sabre edenlerden bize eylesin. Elhamdülillahi rabbil alamin.